Tahrim suresi Medine'de inmiş olup 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyuhen-nebiy limatahaddim ma ahalla Allahu laka tabtagi min al Ey peygamber! Niçin eşlerini memnun etmek için sen kendini sıkıntıya sokup Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri nefsine adeta haram kılıyor, kendini onlardan mahrum bırakıyorsun? Bilirsin ki Allah gafurdur, rahimdir. Senin bu zelleni de bağışlar. Sana olan bu tarizi, senin yüce makamını titizlikle korumasındandır. Allah, gerektiğinde yeminlerinizi çözmek için kefaret yolunu göstermiştir. Allah sizin yardımcınızdır. Sahibinizdir. O her şeyi mükemmelen bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلٰى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَد۪يبًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ Hani bir ara peygamber, eşlerinden birine sır olarak bir söz söylemişti. Fakat o, bunu peygamberin diğer hanımlarından birine haber verince, Allah da bu durumu elçisine bildirdi. O da, Eşine söylediğinin bir kısmını bildirip, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber, o eşine bu durumu anlatınca, o hayret ederek, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber de, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, diye cevap verdi. اِنْ تَتُوبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ وَاِنْ Şimdi ikiniz de ey peygamber eşleri! Eğer kalplerinizin matlu olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne ala? Yok eğer hislerinize mağlup olup, peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah da O'nun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler ve melekler de ayrıca O'nun yardımcılarıdır. Asâ in en khayran eğer O sizi boşayacak olursa, Rabbi O'na sizden daha hayırlı, Allah'a teslimiyet gösteren, mümin, gönülden itaat eden, tövbe eden, kendisini ibadete vermiş, oruca düşkün, dul veya bakireler olarak başka eşler nasip edebilir. Ya eyyuhellezine amenu enfusukum ve ehlikum nara. Nara ve Ey iman edenler, kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler. Ya eyyühellezine kafarulâ ta'tabirul Ey kafirler! Siz ise bugün boşuna mazeret ileri sürmeyin. Siz ne yaptıysanız onun cezasını çekeceksiniz. Ya eyhellezine amenu tuubu ila'llahi töbeten nasuha. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyatikum ve yedkhilukum cennet. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء Ey iman edenler! Samimi ve kesin bir dönüşle Allah'a tövbe ediniz. Böyle yaparsanız, Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini umabilirsiniz. O gün Allah, peygamberini ve onun beraberindeki müminleri utandırmaz. Onların nuru, önlerinden ve sağ taraflarından süratle ilerler. Şöyle derler onlar, Ey kerim Rabbimiz, nurumuzu daha da arttır, tamamına erdir, kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ya cahidil kuffara vel وَمَأْوَٰهُمْ وَبِئْسَ Ey Peygamber! Kafirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُ مْرَأَةَ نُوحٍ Allah kafirlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal getirir. Her ikisi de İki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara ölürken veya kıyamet günü haydi cehenneme girenlerle beraber siz de girin denilir. وضرب الله مثلا للذين فرعون. إذ قالت بني Allah Firavun'un eşini misal getirir. O vakit o hatun Şöyle niyaz etmişti: Ya Rabbi! Sen kendi nezdinde cennette benim için bir konak yaptır. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Beni bu zalimler güruhundan halas eyle. <gülüyor> وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ Bir de İmran'ın kızı Meryem'i misal getirir. Meryem, iffet ve namusunu korudu. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbisinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve gönülden itaat edenlerden oldu.